Ve Cenab-ı da kurtuluş olarak da ve takva hayatına. Fes takim kema ümürse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendinin emrolunu dosdoğru ol. Saçına sakalına at düşüren ayet-i kerime. Yine Cenab-ı Hak Kevf suresinde hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali kayıp dökmüşüzdür diyor. Yani bir insanın ne problem varsa Kur'an'da onu kendisi bulur. Bulması lazım ondan. i̇bn Abbas diyor ki, tabi o kestetten kinayı belki, ben de devem kaybolsa diyor, devemin nerede olduğunu diyor, Kur'an'da bulurum diyor. Bir kestetten kinay, bir misal olarak. Yani insanın bütün problemlerinin cevabı, taadete erişmesinin cevabı Kur'an'da. Demek ki onun için Kur'an'la aşinalık. Yine diğer bir ayette Cenab-ı Hak hep düşündürüyor. Nasıl bir spermden dünyaya geldik, bir sürü cihazlar böyle şey oldu. Yine bunun çok çok ötesini bildiriyor Cenab-ı Hak. Şayet diyor yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler arkasından yedi deniz katılarak mürekkep olsa dahi, Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez, şüphe yok Allah mutlak, galip ve hikmet sahibidir. Demek ki bu hikmetten bir nasip alabilirsiniz. Yine Rabbimiz şu ömrü, şu hayatı bildiriyor. Hep Cenab-ı Hak bize tablolar seriyor. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğünün ardından kuvvet veren, bir annenin bir kucağına Cenab-ı Hak teslim ediyor. Bir muhabbet veriyor, hep kudret akışları. O muhabbetle anne sana bakıyor, o güçsüzlük devirinde. Size güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, gençlikler. Ve sonra kuvveti ardından yine güçsüzleşme, İhtiyarlık. Taç ve şakilden düşüyor. Cihazlarda arızalar başlıyor. Ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dediğin yazı o ile bilendir. Üstün kudret sahibidir. Yasin Şerif de de aynı şekilde. Hemen muammerin ve bismillahirrahmanirrahim. Yine Cenab-ı Hak bir ibret olsun diye biz göğü yeri bunlar arasındakilerin oyun eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor. Eğer bir eğlence yapmak, eğlence isteseydik buyuruyor. Onu kendi tarafımızdan biz edinirdik buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak soruyor, şu kainatın yaratılmasında ilk yaratmada bir acizlik gösterdik mi buyuruyor. Kapsulesi'nde. Bir acizlik var mı diyor. Bir program oynuyor mu? Güneş istikametini çeviriyor mu? üzü mevsimler Allah bulak oluyor mu? Meyveli ağaçları küsüyor, meyve vermiyor mu? O bütün mahlukat, iri mahlukatla yaşıyor, aciz mahlukatla yaşıyor. Balina da yaşıyor, hamsi de yaşıyor. E hepsinin gıdaları veriliyor ayrı ayrı. Gıdaları taksim ediliyor. İlk yaratmana bir acizlik gösterdik mi? Cenab-ı Hak soruyor. Onlar yeni bir yaratma şüphe içindeler mi? Diyor. Yani şu kainatı gönül gözü görmüyorlar mı? Diyor. İlk yaratmamız zor, yaratılanları tekrar yaratmamız zor. Yine Cenab-ı bir azamet ilahi bildiriyor insanın yalnız olmadığını. Andoluz insanı biz yarattık ve nefsinin kendi fısıldıklarını da biliriz. O gizli yok hiç. Ona şah damırdan daha yakınız. Yine hiç zaman boş değil, bir kalabalıktayız. Peşimizde iblis var, içimizde nefis var, iki melek var. İki melek insanın sağında sonunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır buyuruyor Cenab-ı İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasa. Son anımızı bildiriyor yine. Bu ölüm anını bildiriyor. Ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de ey insan, işte insan bu. Senin öteden beri kaçtığın şeydir. Sura üfrülür, kıyamet günü. İşte bu geleceği vaat edilen günüdür. Velhasıl hep ayetler baştan aşağı tefekkür, baştan aşağı bize Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmak, Cenab-ı Hakk'ın girmesini istiyor. Ve bununca insan kalbine eğitim yaptıracak. Duygulu bir kalp, bir zerreye baktığı zaman, ilahi azami, bir atomun içine baktığı zaman, proton, netron, elektron, bir sürü cümbüş bilinen bilinmeyen. O bir atomun büyük, koca bir sama meydana gelir. Sonsuz bir sama. O da bir idrak ötesi. Bir karıncaya bak, içinde bin bir türlü cihaz, bir bir pila bak onun çok iri cihazları. Velhasıl mikrodan makroya hepsi büyük bir azamet ile ait edilir. Cenab-ı hikmete sahip istiyor. Peygamberlerin bir vazifesi de Allah'ın ayetlerini tebliğ etme. İnsanları ikaz etme, inşad etme. Onların iç alemleri temizleme. Kullar teşne hale getirme. Kitabı ve hikmeti halimi.